Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim İçin Programı'na hoş geldiniz. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sonmaz. Ben Özdeş Özbay. Evet, destekçimiz... Günlür Ulu'a çok teşekkür ederek başlayalım. Biraz gecikmeli olarak başlıyoruz. Sık sık oluyor bu ama çok yoğun bir gündemi de izlemeye çalışıyoruz. E, gündemdeki en önemli konu da bu korona virüsü, COVID-19 salgını dolayısıyla fırsatçıların da dünyanın dört bir tarafında Türkiye'de de e, doğmuş olması Amazonlar'da bir Amazon kabilesinden ağaç kesimlerine karşı mücadele yürüten bir öğretmen aktivistin silahlı saldırıda katledilmesi de bu fırsatçılığın bir başka şeyi. Son 6 ay içinde göstergesi, 6 ay içinde aynı bölgede toplam 5 aktivist öldürüldü. Tüm insanlık için koruyorlar aslında. Yerli bir kabine, e, kabile üyesi Amazon ormanlarında. BBC haberine göre Maranhao eyaleti Guajara kabilesinden yerli toprakların savunucusu Zezico Guajara'nın cansız bedeni de köyün yakınlarında bulunmuş. Oysa e, yani yönelik şiddet müthiş Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin de şeyiyle yürütülüyor. E, ağır bir sömürü var. Sydney'de de kömür madeninin baraj altında genişletilmesine onay verildi diye bir haber var Yeşil Gazete'den. Milli Parklar Derneği'nde Avustralya'da Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berecikliyan önderliğindeki hükümet Sidney'de yer alan kömür madeninin barajın altına gelecek şekilde genişletilmesine de onay vermiş ve 20 yıllık koruma politikasını sona erdirmiş. Tabii itiraz edecek kimse yok aslında. Bizde de buna çok benzer bir şey oldu Ömer abi sözünüzü buldum ama. Evet yok şöyle. 10 Mart'ta bir e, değişiklik yapıldı, yasal düzenleme yapıldı. Bu yasal düzenlemeyle beraber aynen o biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi içme kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte yapılan bir değişiklik bu. Bu e, su toplama havzalarına barajların su toplama havzalarına HES termik santral gibi enerji üretim tesisleri yapılabilecek bundan sonra. Evet başka yerlerden de böyle benzer haberler geliyor. Evet bir bu tane işin, de... yasal Hı, bu, iş, bu işin yasal kısmıydı. Onun ötesinde tabii ki Türkiye'de de fırsatçılar boş durmuyorlar. Örneğin Artvin'de Hess şirketi eee koronavirüs salgınını fırsat bilip hemen işe başlamış ve harekete geçmiş bir sürü Eylemde bulunmuş. Aynı şekilde bunun detaylarını birazdan vereceğim. Ee, Bursa'da yine bir maden şirketi e, koronavirüs e, fırsat bilip faaliyetlerine devam ettiği ve köylü de karşı çıktığı için köyü karantinaya almışlar. Şirketi değil ama köyü karantinaya almışlar. E, biraz yaylada olması lazım değil mi? Evet, evet aynen. Yine Muğla'da çıtlık mahallesinde, Ula ilçesinin çıtlık mahallesinde 30 hektarlık ormanlık alanda ağaç kesimi yapılırken, sokağa çıkma, kimsenin sokağa çıkmasını istenmediği bir dönemde yine oradaki e, Muğla Çevre Platformu üyeleri ve yurttaşlar tarafından durduruluyor. Yani hiç boş durmuyorlar. Sesim biraz düşük geliyor. Biraz daha yüksek konuşabilir misin? Şimdi nasıl? Son ha, söylediğimi te son söylediğimi tekrar edeyim o zaman. Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde e, 30 hektarlık ormanlık alanda e, ağaç kesen e, şirkete Muğla Çevre Platformu ve e, yurttaşlar müdahale ederek durdurmuşlar. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında da doğaya zarar verenler bunu fırsata çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Örneğin evet, derden, Alakır'dan öyle da öyle benzer bir haber geldi. Ee, ama yani insanlar da sokağa çıkma yasağına rağmen bunun bu olağanüstü bir fırsatçılık örneği. Eskişehir, şimdi yeni bir haber var T24'te de. Alakır'da bir detay var Ömer abi onu vereyim nasıl bir fırsat olduğunu e, dinleyicilerimiz de görsünler e, tam böyle insanlar sokak çıkamadığı zaman şirket e, aslında yap e, yapmaması gereken bir bölgede Alakır deresini e, besleyen e, yatakla şey e, kollardan bir tanesini önünü taşlık duvarla çevirip Ee, kendi tarafına alıyor suyu. Jandarmayı arıyorlar alan alakırdakiler. İki tane jandarma arabası var zaten. Bir tanesi e, köy köy dolaşıp e, virüs testi yapıyor. Diğeri ise e, yiyecek dağıtıyor köylülere. Yani e, Yetkiliyi çağırdığınızda çağıracak yetkilinin bile e, olmadığı yerlerde şirketler e, bunu acayip derecede farkında ve fırsata çeviriyorlar. Evet çok yani hakikaten habasetin de sonu yok diye düşünmeden edemiyor insan. E, benzer bir haberde T24'ten biraz önce söylüyordum. E, Koza Altın İşletmeleri e, TMSF yönetiminde. Eskişehir'de yaşam alanlarının yakınına Siyanürlü atık deposu inşa edileceği haberi vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer binlerce Sivrihisarlı'nın Eskişehir Sivrihisar'dan bahsediyoruz. Eskişehirlinin yaşamını hayvan sağlığı, doğayı tehlikeye atacak Siyanür havuzu için bu acele neden havayı, toprağı, suyu, koyunu, kuşu insanı zehirleyecek adımdan derhal vazgeçin diyorlar. Bu da aslında Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberini almış T24. Yani Siyanürlü Atık Avuzu'nun yapılacağı alanı ziyaret etmiş Çakır Özer ve 40 hektar alan içinde 1.750.000 metreküp kapasiteli atık depolama göleti inşa edilecekti. İnanılmaz bir durum var. Yani sosyal izolasyon nedeniyle mahallemizde yaşayanları doğru düz bilgilendiremedik bile diye konuşmuş Kaymaz Mahalle Muhtarı Bayram e, Canigür yani e, çok e, acayip de yani 12 Mart'ta Çevre ve Çeyircilik Bakanlığı tarafından gönderilen yazı 10, 31 Mart'ta ellerine ulaşmış yani bu yazı bize geç geldi koronavirüs mücadele döneminde demiş bütün bunlar devam ediyor ama En ağır olanı muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğerlilere karşı götürülen şey, bir makbubun onu yazdı. Biraz önce açık hastalıda kısaca sözünü etmiştim ama bir parça daha detayına girebiliriz. Petrol fosil yakıt endüstrisi ya yani hakikaten insanın aklını ve vicdanını zorlayan bir karar alıyor. Yani bu son korkunç korona virüslü aylar içinde duyduğum en korkunç tek en korkunç tek haberi söyleyeyim diyor. Yani çıplak ihtiras siyasi nüfuz ticareti ve in, masum insan hayatlarını da tehlikeye atma konusunda tam bir şey görmezlikten geliniyor. Bütün insan tarihindeki en büyük felaketlerden birine de tam bir ...göz kapama durumu ve bir sonraki krizinde, yani gezegenin önündeki en büyük krizin... ...tamamen dikkate alınmamasında içeren korkunç bir hikaye. Yani sakin kalmaya çalışayım ki doğru dürüst anlatayım diyorum ama... E, ...emin olun çok zor bunu demiş Bill McKibben. Pazar günü çıkan Guardian'daki yazısında ve arka planında da şey var... ...10 yıl önce başlayan de Kanada'daki yerli aktivistlerin e, beyaz çiftçilerle de ve e, işte Rancher dedikleri e, toprakla uğraşan insanlarıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve Midwest'te bayağı ciddi. Keystone XL adındaki petrol boru hattındaki yani en kirli, yeryüzünün en kirli e, malzemesi olan tar sands denen köyüklü. E, petrol kumullarını Kanada'dan Alberta eyaletinden Meksika Körfezi'ne nakledip rafinerilere göndermek ve dünyadaki en büyük üzerinde yıllırdan beri takip etmeye çalıştığımız dünyadaki en büyük iklim adaleti hareketine de e, hareketlerinden birine de yol açmıştı. Hatta Bikemek Berzade'nin de bu adı taşıyan, Sri ya adını taşıyan da bir e, şeyle var biliyorsunuz Dakatta'daki histon madenleriyle beraber petrol boru hattıyla gidiyor. Hatta yeryüzünün en büyük iklim bilimcilerinden biri olan bütün küresel ısıtmayı da dünyaya haber veren ilk bütün bilinen insanlara iklim bilimci James Hansen diyor ki eğer bu depolar da kullanılırsa yani bu petrol kumullarından çıkarılırsa bunlar iklim sistemi için oyun bitti demektir diye son derece ağır bir yargıda da bulunmuştu dolayısıyla da binlerce kişi hapse girdi milyonlarca kişi dünyanın Amerika'nın ve dünyanın birçok yerinde yürüdü ve sonunda Barack Obama eski Amerika başkanı baskılara boyun eğerek durdurdu Donald Trump birkaç gün sonra, sonra ondan sonraki başkan kararı değiştirdi geri aldı ama Bir türlü yapılamıyordu, inşa edilemiyordu petrol boru hattı. Çünkü TC Enerji, TransCanada ama artık TC deniyor, TC Enerji şirketi hem finansman bulmakta hem de izinleri almakta güçlük çekti. Bir de en önemli sebeplerden bir de 30 bin kişi de sivil itaatsizlik eğitimini kendi kendilerine görerek blo bloke etti. Önüne, önüne bedenlerini koyarak durdular ve yani e, şu da düşünülüyordu Beyaz evde bir sonraki dönemde bir demokrat partini seçilirse başkan o zaman proje nihayet gidecekti diye artık e, iptal olacaktı diye. Birden koronavirüsü epidemisi geldi salgını geldi ve Petrol endüstrisi de asıl açılışı gördü ve inanılmaz bir hızla hareket edip fırsatı ganimet bildi. Alberta'da eyaletin başbakanı Jason Kennedy'de zaten petrol şirketlerinin emrinde çalışan birisi zaten çevrecilere karşı bir savaş karargahı kurmuştu kendi bürosunda. 1 milyar 100 milyon dolar Amerikan doları e, TC Enerji'ye akt aktarmışlar bir fon aktarmışlar yıl boyunca geçecek. Bir de e, kredi garantisi olarak da 6 milyar dolar daha e, Güney e, şeyin sınırın öbür tarafında da Kanada değil Amerika Birleşik Devletleri tarafında da bir dizi eyalet çabucak kanunlar geçirmişler. Yani kritik altyapı şeylerine petrol boru hattı gibi kritik altyapıları Protest, ona karşı protesto götürmeyi yapmayı suç ilan ediyorlar. Geçen hafta da... Evet, güne... Koronavirüsle mücadele kapsamında, yani 31 Mart'ta bahsettiğiniz Keystone XL'in e, yeniden açılıyor, inşaatına başlanıyor. İki gün önce koronavirüs kapsamında ciddi sokağa çıkma düzenlemeleri getirilmiş. 15 kişiden fazla herhangi bir grubun yan yana gelmesi yasakken bu bu bu şeyi e, inşaatı başlatıyorlar. Bu da protesto e, etme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor. Yani. Evet ya yani çok acayip bir şey var. Yani 48 saat öncesinden gel e, yasağa rağmen Montana'daki yerel gazeteciler bildirmişler zaten. TC Energy şirketinin e, ben e, iş, şeyleri işçileri Amerika'dan E, petrol boru yoluna koyacağım derken birden fark etmişler ki daha bu kararnameden çok önce 48 saat önce zaten karantina geleceğini bileceği için hemen fırsattan bir istifade e, şey, çalışanları oraya koymuşlar. Yani kritik diyorlar böyle şeyi eleştirmek kritik e, sanayi tesislerine diyor. Oysa şu anda da Suudi'lerle Suudi Arabistan'la Rusya'daki otokratlar arasında e, şey ciddi bir petrol savaşı var, fiyatları savaşı var. Yani kritik olmak şöyle duydum hiç talep yok yani şey petrol'e şu anda en ucuz halinde filan. Ona karşılık böyle oluyor. Üstelik de Salı günü bu o Montana'daki şey oldu. Perşembe günü de JP Morgan Chase Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından bir tanesi 1,25 milyarlık bono çıkartmış TC Enerji için kredi. Yani sonuç olarak e, petrol endüstrisi bütün Amerika'dan <gülüyor> sağlık sistemlerinden de zaten yıkılmakta olan berbat durumda olan şeye bütün Amerikalıların Yerinde oturmaları, kararnamesi çıkınca Aa onlar en gerekli işlerde çalışmaya devam edecekler deyip hiç kimsenin ihtiyacı olmayan, istemediği bir Petrollü taşımak üzere şey yapıyorlar ve iklim sistemini de mahvedecek bir sistem. Bu birincisi. İkincisi de... şey Hemen bir araya gireyim Ömer abi. Amerika'nın bu konuya bakış açısını gösteren güzel bir örnek aslında. Bu koronavirüs nedeniyle krize Amerika'nın ayırdığı bütçe yaklaşık 2 trilyon dolar. Bunun için de hiç iklim değişikliğiyle mücadeleye dair herhangi bir pay yok, bütçe yok. Ancak petrol şirketlerine 60 milyar dolar ayrılmış hava yolu ve fosil yakıt şirketlerine. Evet, çok çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir mahkemenin de çok uyarıcı yazısı bu. Hemen bitirmeye çalışayım. Yani şu anda... İkinci çok önemli mesele de e, Kızılderili e, rezervasyonlarının kenarında yapılıyor bu. Bir grup insan yüzyıllardır belki 500 yıldan beri nüfusunun %90'ını kaybetmiş. Epidemik onlara dışarıdan gelen beyazlar tarafından hatta tifüstü battaniyeler hesabı da var. Ve e, korkunç şeyler e, acılar çekmiş yok olmanın eşiğine gelmiş nüfuslara yeni bir şey de geliyor ve feyit Spotted Eagle diye bir Youngton Sioux kabilesinden birisi net olarak söylemiş yani benekli kartal diye bir e, kadın istedim. sanıyorum. Bu bizim için bu küçük eski çiçek hastalığı sarılmış battaniyeleri sardıkları bize verdikleri günleri hatırlatıyor kasıtlı olarak demiş. Ne üçüncüsü de petrol endüstrisi açıkça Biliyor ki bu protestocuların kendilerini duyuramayacakları zamanı gayet iyi biliyor. Çünkü 30 bin kendi eğitimden geçmiş göstericiler, Amerikan tarihindeki en büyük şiddet kullanmayan ordulardan bir tanesi ve gezegeni korumak için kendileri her türlü feragatı yapacak durumdalar. Ama şey riskini de almıyorlar tabii. Hapishaneye girerlerse, belki korona varsa... Hapistekilere bulaştıracaklar diye vicdanlı insanlar. Yani olağanüstü bir şey var. Net olarak petrol endüstrisi, büyük bankalar var. Chase Bankası 268 milyar doları verdi zaten Paris İklim Anlaşması'nın yapılmasından bu yana. Petrol endüstrisine ve tamamen lüzumsuz bir petrol boru hattına ve belki de şeyinde ölümcül bir hastalığın yayılmasına yol açacak kadar ama e, bu ya yani, hakikaten Noam Chomsky'nin Şok Doktrini kitabının yeniden yazılması yani bir çizgi roman şeklinde yazılması ama kanla yazılmış halidir diyor. Yani böylesine habislik, bu kadar kötülük an hmm. yani düşünilemeyecek bir durum diyor. Ne, ne kadar düşebilir insanlar daha, ne kadar alçalabilir merak ediyorum diye bitirmiş yazısını. Ama mücadele devam ediyor elbette tabii. Evet bu şekilde de galiba bitiriyoruz. Çok çarpıcı bilgiler vardı Bill Mackieban'ın yazısında. Evet Programa burada son verebiliriz herhalde. Çok içerici bir şey olmadı ama ne yapalım. Hayat devam ediyor ve mücadele de devam ediyor diyelim. iklim için programında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için. Bir iklim adaleti güncelisi. Ha ha ha Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ha -o, ha -o, ha -o, ha -o, Hazırlayan sunanlar, Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.